Çocuk geçmeyin. Her Salı ve Çarşamba Türkiye saatiyle 11'de Radyonuz Burç Efendi. Efendim Burç FM Stüdyolarından sesimizin ulaştığı her noktaya selamlarımızla çocuk deyip geçmeyin. E, isimli programımıza başlıyoruz bayramın hemen ertesi günündeyiz ve dört günlük uzunca kimisine göre uzunca kimisine göre kısacacık bayram bir çırpıda gelip geçti kurbanlar kesildi kurbanlar gönderildi e, güzel bir bayram geçmiş olması dileği ve temennisiyle hepinizin e, geçmiş kurban bayramını da buradan kutlamak istiyorum Tabii bayramlar denilince hemen akla gelen ilk şey de maalesef ilk şey de e, trafik kazaları ve bu bayramda yine üzücü ve e, dramatik trafik kazaları haberleri haberlere yansıdı bunlar da bayramlarda görmek istemediğimiz duymak istemediğimiz inşallah bilinçlenmeler ile bir takım kuralların ...oturaklı hale gelmiş olmasıyla çözüleceğini umut ediyor, öyle dua ediyoruz. Evet, trafikteki kurallar dedik ve ailenin içerisindeki kurallara yavaş bir geçiş yapmak istiyoruz. Bu arada eğer programımıza katılmak isteyen dinleyicilerimiz var ise canlı yayın telefon numaralarını vereceğim biraz sonra şu andaki konuştuğumuz konuyla veya çocuklarıyla yaşadıkları problemlerle ilgili sorularını yöneltebilirler. Bunun yanı sıra telefon etmek, canlı yayına bağlanmak değil de sorularını yöneltmek isteyen dinleyicilerimiz var ise SMS numarasını vermek istiyorum. Şu anda cep telefonları var ise cep telefonlarıyla Biraz sonra konuşacağımız konular hakkında düşüncelerini veya çocuklarıyla yaşadıkları program çocuklarıyla yaşadıkları problemleri SMS ile gönderebilirler. Eğer bir kenara not alabilirseniz sorunuzu SMS ile cep telefonuyla şöyle gönderiyorsunuz 3077 numaralı hatta göndereceksiniz. Cep telefonunuzun mesaj hanesine girdiğinizde Burç yazıyorsunuz önce arkasından bir boşluk bırakıp sorunuzu yazıyor ve hangi operatörü kullanırsanız kullanın, 3077'ye gönderdiğinizde sorunuz hemen benim önümdeki ekrana düşüyor ve oradan sorunuzu okuyarak cevaplandırmaya çalışacağım. Bunun yanı sıra eğer internet imkanınız var ise, internete yakın iseniz, e-mail adresini vermeye çalışayım. E-mail ile daha da uzun sorularınızı sorabilir. Şu andaki konuştuğumuz konuyla alakalı olarak veya problemlerinizle, genel problemlerinizle alakalı soruları gönderebilirsiniz. İnternet adresimiz, e-mail adresimiz burçfm@burçfm.com.tr. Evet, burçfm@burçfm com.tr adresine gönderdiğinizde sorularınız yine önümüzdeki bilgisayara düşecek evet trafikteki kurallar dedik ve trafikteki kurallara uyulmaması neticesinde çok üzücü olaylarla karşılaştık haberlerle karşılaştık ailenin içerisindeki kurallar ve trafikteki kuralları eğer yan yana getirirsek eğer ailenin içerisinde de bir takım kurallar uygulanmaz, uygulanamaz ise aynı trafikte yaşanmış olan üzücü olaylar gibi aile içerisinde de bir takım üzücü olaylarla karşı karşıya kalınabilir. Bu kurallar eşler arasındaki kurallar olabileceği gibi iki eş arasındaki iletişim kuralları, duygusal iletişim, sözel iletişim veya sözel olmayan iletişim kuralları olabileceği gibi şu anda bizim konumuzu daha yakından ilgilendiren anne baba ile çocuk arasındaki kurallar bütününün oluşmamış olması veya oluşturulamamış olmasının sonuçları da sonuçlarıyla şu anda ilgilenmeye çalışacağım. Geçtiğimiz haftalarda yaptığımız programda çocukların Ağlamaları karşısında anne babalardan anne babaları e, bunaltmaları karşısında e, çocuğu gözlemleme ile alakalı bir iki ipucu vermeye çalışmıştım. Çocuk e, eğer anne baba tarafından iyi gözlemlenir ise bu ağlamaların ve anne babadan bir takım şeyler talep etmelerinin çocuk için ne anlama geldiğini söylemeye çalışmıştım. Burada iki şeyi ayırt etmiştik. Bir Duygusal yoksunluk mu acaba çocuğun ağladığı şey sevgi ihtiyacı var uykusuzluğu var duygularında bir takım eksiklikler var onun için mi çocuk hırçınlık yapıyor yok öyle değil anne babayla iktidar mücadelesi mi yapıyor anne baba bunu çok iyi ayırt edebilmesi lazım demiştik şimdi bu noktayı devam ettirmeye çalışıyorum çünkü Yoğunluklu olarak gelen sorular bu ayrım noktasında anne babaların çelişkiler yaşadığı, gözlemlerini tam iyi yapamadığıyla alakalı. Şimdi bir evin içerisinde annenin özellikle annenin çocuğuyla olan iletişimde tabi mutlaka babanın da ama çocukla günlük olarak daha çok anne baş başa kaldığı için konulmuş olan kuralların Çocuk tarafından nasıl işlemden geçirildiği zihnen, duygusal olarak nasıl işlemden geçirildiği hususunda anne babalara ipuçlar vermeye çalışacağım. Şimdi, genellikle anne babalar çocuklarına bir şey öğrettikleri sırada o öğrettikleri şeyin hemen cevabını almak isterler, hemen karşılığını görmek isterler. Oğlum yemekten önce mutlaka ellerini yıkayacaksın. Çocuk bunu duyduğunda belki o ilk duyduğu an annesinin dediğini söylediğini öğrettiği şeyi yerine getirmeye çalışır. Ama bakarsınız ki iki üç gün sonra bir hafta sonra çocuk e, yemeğe oturmadan önce masaya oturmadan önce ellerini yıkamayı ihmal etmeye başlamıştır. Anne artık... E, Birkaç zaman sonra arka arkaya söylediği, ikaz ettiği bu kuralın uygulanmadığını görünce bir takım önlemler almaya çalışır. Ki biz bu mikrofonda bu önlemler içerisindeki en yanlış önlemin çocuğu ceza ile adam etmeye çalışma olduğunu ısrarla altını çizmeye çalışmıştık. Evet, ceza ile çocuğa kural öğretmek o kuralın, o kurala ve size karşı bir nefret oluşmasına sebep olacağı için tepkiye sebep olacağı için çocuğu iki yüzlü yapacağı için çünkü bir tarafta sizin baskınız olacak öbür tarafta da çocuğun direnci olacak. Sizin baskınıza artık dayanamayacağı için dışında sizi isteyen sizin istediğiniz şekilde görünen içinde ise kendi istediği gibi bir dünya yaşayan iki yüzlü bir çocuk olacağı için çocuğun üstünde baskılar ile Kural oluşturmanın, onu terbiye etmenin çok yanlış bir davranış olduğunun altını çizmeye çalıştık. Şimdi peki siz çocuğa diyorsunuz, oğlum sofraya oturmadan önce, kızım yemeğe oturmadan önce ellerini yıka. Çocuğa öğrettiniz bunu, aradan iki gün geçti çocuk uygulamıyor. Peki çocuğun zihninde bu yapılanma nasıl oluyor? Bunu bir inceleyelim isterseniz. Şimdi birinci olarak çocuk... İlk duyduğu anda, kuralı ilk duyduğu anda bilmek safhasındadır. Bilmek. Yani siz ona bildiriyorsunuz bir şeyi. Çocuk öğreniyor. Sofraya oturmadan önce, yemeğe oturmadan önce ellerimi yıkamalıyım. Bu mesajı siz verdiniz. Ancak bu mesaj verildiği andan itibaren çocuk tarafından karşılık bulmaz. İşte anne babaların yanıldığı nokta bu. Zanneder ki anne baba ben bunu söyledim ama çocuk sanki bana inat olarak yapmıyor. Hayır çünkü insan zihninin özellikle çocuklarda bir şeyin geriye dönüş olarak cevap verebilmesi için ikinci bir adım daha lazım. Anlayabilmektir o da. Bilmek arkasından anlayabilmek. Anlayabilmek ile bilmek arasındaki fark nedir? Onu şöyle biraz detaylandırmaya çalışalım. Bilmekte çocuk sizin söylediğinizin ne olduğunu öğrenir. Ellerini yıkayacaksın oğlum sofraya oturmadan önce veya kızım e, yemeğe oturmadan önce ellerini yıkayacaksın. Anlayabilmek safhasına geçtiğinde ise bu bilmektir. Anlayabilmek safhasına geçtiğinde ise nedenini ve niçinini de çocuk kavrayabilmesi lazımdır. Yani elleri işte terli olarak, elleri kirli olarak, ellerin bir yerlere dokunmuş olarak sofraya yemek masasına oturduğunuzda dokunduğunuz ekmek, dokunduğunuz sofra üzerindeki yiyeceklerin, elinizdeki mikroplar, virüslerin ona bulaşacağı. Daha sonra da onları sizin işte yemek vasıtasıyla yer iken, Onları sizin bünyenize alacağınız ve böylelikle hasta olma ihtimalinizin olduğuyla ilgili çocuk bu kısmı da anlayabilmesi lazım. Yani sadece ellerini yıka, sofraya öyle gel olmuyor. Çocuk ikinci safhaya geçebilmesi lazım. Anlayabilme safhasına geçmesi lazım. Burada önemli olan bir ayrıntı da şu: siz çocuğa yine bir takım bilgiler vermeye çalışıyorsunuz çocuğun olayı anlayabilmesi için. Elindeki virüsler, elindeki mikroplar yemeğe bulaşır diyorsunuz. Ancak bu söyleyişiniz 10 yaşındaki bir çocuğa tesiri ile 5 yaşındaki bir çocuğun anlayabilme yetisi, yeteneği birbirinden farklı olduğu için aynı kelimeleri kullanamazsınız. Beş yaşındaki çocuğa elindeki virüsler diye bahseder isen çocuk elindeki virüslere bakar elimin neresinde virüs var diye. Hatta böyle söyler iseniz çocuğu akşam korku içerisinde de bırakmış olursunuz. Neden? Çünkü elinizdeki virüs, oğlum elindeki virüs yemeğe dokunduğunda, ekmeğe dokunduğunda daha sonra senin midene iner Yediğinde midene iner diye söylediğinde 5 yaşındaki çocuk akşam korkabilir. Neden korkabilir? Midesindeki bir takım kıpırdanmaları virüs kıpırdanması zannedebilir. Mideme indi şimdi orada büyürse, şimdi orada konuşursa, şimdi oradan dışarı çıkarsa nasıl bir şey? Yani virüs konusunda yeteri kadar bilgisi, mikrop konusunda yeteri kadar e, bilgisi olmayan bir çocuğa siz... Kendi anlayışınız ölçüsünde anlatmaya çalışırsanız orada da yine kopukluk olur. Ya burada önemli olan şey şu, anlayabilme safhasında çocuğun, çocuğun bulunduğu seviyeye göre sizin kelimeler ve cümleler kuruyor olmanız oldukça önemlidir. Anlayabilme safhasını eğer çocuk e, başaramadıysa, yani bunu anne baba yeteneğiyle zaten, ortaya sunacaktır. O takdirde çocuğun sizin ortaya koyduğunuz kuralı uygulayabilmesi ve size cevap verebilmesi, istediğiniz şekilde karşılık verebilmesi oldukça zordur. Eğer siz sadece bilme safhasında çocuğa yaklaşmış iseniz ve onun karşılığını zor ile almaya çalışıyorsanız eller yıkanacak gelecek bitti kuralımız budur. Diyerek zorla bir kurallar zinciri zil, silsilesi oluşturmaya kalkıyor ve bunu da işte ısrarla takip ettirerek anlayabilme safhasına geçmeden bunu ısrarla takip ettirerek çocuklarda bir takım alışkanlıklara yol açıyor iseniz o takdirde robotik bir çocuk yetiştiriyor olduğunuzun da farkına varmanız lazım. Mekanik bir çocuk yetiştiriyor olduğunuzun da farkına varmanız lazım. Yani mekanik bir çocuk da hiçbir işe yaramayan çocuktur. Yani ileride başınıza dert olacak bir çocuktur. Sadece sizin düğmelere bastığınızda kumandayla hareket ettirdiğiniz bir çocuk anlamına gelir ki öylesi bir çocuk da anne babası için tam bir baş belasıdır. Anlayabilme safhası dedik ki çocukla olan çocuğun o anlayış seviyesine göre sizin bilgileri beraberinde aktarıyor olmanız lazım. Burada yine küçük bir parantez daha açmak istiyorum. Bunlar aslında küçük parantezler aslında dev dev konular ama ben mümkün olduğu kadar kısa tutmaya çalışıyorum. Konu bütünlüğü dağılmasın diye. Bir annenin veya bir babanın çocuğa anlayabilme seviyesinde bilgiler aktarıyor olması anne babanın şu iki yeteneği ile direkt ilgilidir. Bunlardan bir tanesi annenin empati gücünün yoğun olması veya babanın ikincisi sabırlı olması çünkü çocuğun mekanizması çocuğun anlayabilme mekanizması anne babanın anlayabilme mekanizmasından daha farklı çalışır sizin bir takım tecrübeleriniz vardır zihniniz zaten yapılanmıştır hafızanızda belli tecrübeleriniz vardır leb demeden be'yi anlayabiliriz anlayabilirsiniz ama çocuğa bir takım şeyleri anlatırken çocuğun işlevi, zihni işlevi, bir olayı anlayabilmesi işlevi sizinkinden daha yavaş, daha sindirerek, daha e, e, yavaş bir şekilde ilerleyeceğini anne baba bilmesi lazım. Bu da anne babanın bilme seviyesidir. Anne babanın bilmesi lazım ve ona göre sabırlı olması lazım. Çocuğu karşısına aldı ve çocukla empatik bir iletişime geçerek, empatik iletişimdeki vurgulamaya çalıştığımız şey de şu. Sizin kelimeleriniz çocuğun dünyasında anlaşılabilir oluyor muyu da hissederek. Siz örneğin çocuğa anlatıyorsunuz, elinizdeki virüs, elindeki virüs ekmeğe Dokunduğunda ekmeğin üzerine gider diye cümleyi kurdunuz. Çocuğunuzla göz göze diz dize olan temasınızla bunu anlatırken çocuğunuzun anlayabildiğini hissedebilmeniz lazım. Yani şunu söyler iseniz yine komik duruma düşersiniz. Hocam anlattım anlattım da anlamıyor. Yani çocuğun zihninde mi bir anormallik var? Çocuğunuzun zeka seviyesi mi anormal yoksa acaba siz anlatabilme noktasında ve çocuğunuzun anlayıp anlayamadığı noktasında bir empati yeteneğiniz mi zayıf bu kısmada dikkat etmek lazım. Ben anlatıyorum anlatıyorum anlamıyor bu çocuk demek aynı zamanda şu demektir ben çocuğumla empatik bir iletişime geçemiyorum onun anlayıp anlayamadığı seviyeye göre kendimi ayarlayamıyorum. Yani bir başka deyişle ben annelik yeteneğimi yitirmiş durumdayım veya annelik yeteneğimi zayıflatmış durumdayım veya babalık yeteneğimi zayıflatmış durumdayım. O takdirde başka şeylere de bakmak lazım. Acaba annelik yeteneğimi zayıflatan şeyler nelerdir diye. Peki bitti mi? Çocuğa bilme seviyesinde cümlelerimizi kullandık. Arkasından anlayabilme seviyesinde de bir takım ee, çocuğun içselleşmesi için bir takım e, daha yardımlarda bulunduk. Anlatabildik çocuğa da. Çocuk da anlayabildi kuralı. Çocuk ha dedi anladım dedi. Elimdeki mikroplar ekmeğin üzerine dokunduğunda daha sonra bu ekmeği yediğimde mideme geldiğinde beni daha sonra hasta eden virüslerle virüsler şeklinde beni hasta edebilir dedi. Çocuk anlayabildi. Bitti mi burada? Hayır burada bitmedi. Üçüncü adımımız ise e, çocuğun bunu kabullenebilmesi lazım. Kabullenebilmesi. Anlayabildi çocuk ama kabullenmedi. Yani siz ona virüsün ekmeği e, bulaştığında, yediğinde onu hasta ettiğinizi anlattınız. Ama çocuk hala kabullenebilmiş değil, içselleştirebilmiş değil. Yani bunu uygulama noktasında... Kendi defterine kural olarak yazabilmesi lazım. Burada da ne demek istiyoruz onu da bir e, kısa aradan sonra izah etmeye çalışacağım. Kabullenebilme kısmı. Bu arada SMS ile soru göndermek isteyen dinleyicilerimiz buraya kadar anlattıklarımızla ilgili eğer soruları var ise lütfen 3077'ye Burç FM yazıp gönderebilirler. Eğer e-mail imkanları var ise e, Burç FM burçfm.com.tr adresinde bu ara sırasında da ben mesajlarınıza bakacağım. Reklamlardan sonra görüşmek üzere. Bu efendi çocuk deyip geçmeyin devam edecek. Bu efendi çocuk deyip geçmeyin devam ediyor. Efendim tekrar merhaba, çocuklara kural koyma ve konulmuş olan kuralların çocuklar tarafından uygulanabilmesi için adım adım yolumuza devam ediyorduk. Birincisi çocuk, sizin söylediğinizi anlayabilmesi, ikincisi anlayabilmesi. Ee... Algılayabilmesi bilmesi lazım anlayabilmesi lazım üçüncüsünde kabullenebilmesi lazımdır dedik ve SMS e, numaramızı verdik 3077 şu anda eğer mesajınızı gönderir göndermeden önce Burç FM yazar iseniz önümüze şu anda mesajlarınız düşüyor ve ben bu mesajlara da şu eksen üzerinde cevaplar vermeye çalışacağım şu anda hattımızda bir dinleyicimiz var. Onların da sorularını alalım. Efendim merhaba. İyi günler hocam. İyi günler. Ben haturlardışı ulaşmaya çalışıyorum. Nihayet alay şükür. Evet. Benim üç buçuk yani 2006 doğumlu Temmuz ayında Bir oğlum var. Hı hı. Ben kreş hakkında hani görüşmek istedim sizinle kreşe göndermek istiyorum ama çok hatalarımız olmuş. Sizinle dinledikten sonra öğrendik. Sizin annelik sanatı kitabınızı da aldım. Orada da hatalarımı öğrendim. Nasıl ee, buldunuz? Bu arada ben bir o kitabın okuyucusu karşımda bulmuşken hemen sorayım. Annelik sanatını nasıl buldunuz bir anne olarak? Çok güzel buldum. Yani gerçekten hatalarımı, üstünde taşıdığım yüklerimi fark ettim. Hatta hmm. o kitap hakkında da size hani sorular da sormak isterim ama hmm. düşmüyor telefon. Aslında kaç haftadır örüyorum. Hani onlar hakkında da görüşmek isterim. Onlar hakkındaki düşüncelerinizi de e ile gönderebilirsiniz. E-mailiniz var ise e, burcfm.com.tr burcfm adresine daha geniş olarak orada cevap vermeye çalışayım. Hı -hı. Şu andaki sorunuzu alayım ben. Şu andaki sorum işte hocam hani benim oğlum e, benim hiç bırakmıyor sürekli böyle hani ben iş yapsam, bulaşık yıkarsam, yemek yapsam anne hep yanımda oturur, hep beraber oynayalım, hep beraber çizgi film izleyelim. Paylaşmayı bilmiyor, Hı -hı. biraz kıskançlığımız var bir yeğenimiz var onu çok kıskanıyoruz Hı -hı. ben de hani bu yüzden e, kreşe göndersem dedim ama bazıları da çocukta bıskınlık yaparlar bu devletin anaokulları varmış hani 4 yaş için içtik orayla görüştük 2 gün orada vakit geçirdi çok mutlu oldu eve gelmek istemedi işte gün içinde evde bana anne bana arkadaş buldu i̇şte Hı -hı. apartmanda arkadaş geziyoruz ama hani onlar da her zaman müsait olmuyor ya da görüştüğünde zaten pek uyum sağlayamıyor 6-7 yaşında onlar anladım Şimdi isterseniz adım adım gidelim çünkü e, olayı bir iyice bir anlamaya çalışalım. Şimdi üç buçuk yaşında oğlunuz var ve peşinizden ayrılmıyor. Daha önceki programlarımızı eğer dinlediyseniz, o zaman şunu söyleyebilmeniz lazım. Siz sizce çocuğunuzun bütün duygusal ihtiyaçlarını karşılamış bir annemisiniz? Yok değilsiniz. Değilsiniz. Ve biz o noktada şunu söylüyorduk hatırlar iseniz diyoruz ki çocuklarla çok ilgilenmek, kucağı almak, sevmek, öpmek, koklamak, hatta anneyle birlikte yatıyor olması, anneyle ne kadar içli dışlı olur ise çocuk anneden bir süre sonra o derecede rahat ayrılabilir, kopabilir. Ama anneyle bu duygusal iletişim ne kadar zayıf geçmiş ise anne çocuğu kendinden uzaklaştırmış, duygusunu tam dolduramamış ise o çocuk annenin peşinde bir gölge gibi bırakmaz. Demek ki hatamız o noktada ama önemli değil. Onu toparlayabiliriz. Bu bir. İkincisi kıskançlık olduğunu söylediniz çocuğunuzda. Şimdi kıskançlık da yine anne baba tutumundan daha çok kaynaklanır. Çocuğun içindeki o kıskançlık duygusu eğer tahrik edilmiş ise çocuk kendisini değersiz başkalarına tercih ediliyor hissetmiş ise bir noktada ondan sonra o fitil ateşlenerek yoluna devam eder. Ama şimdi... Tamam bir takım yanlışlıklar olabilir ama şu anda üçüncü bir yanlışa doğru gidiyorsunuz. O da kreşe göndermek istiyorsunuz değil mi? Evet. Bunaldığınız için çocuğu kreşe göndermek istiyorsunuz. Ya yani şöyle hocam ben kendim hafızım. Hafızım hani bayağıdır doğumundan beri tekrar edemedim. Hani ben de Kur'an kursuna gideyim. Hı hı. Hani biraz onu da düşündüm çünkü arkadaş istiyor çok tanışma oldu ya orada. Tamam yani asıl sebebiniz çocuğunuz için de birazcık kendinizi rahat hissedebilmeniz işte hafızlığınızı devam ettirebilmeniz için mi? Evet. O, o zaman o da yanlış olur. O da yanlış olur. Bakın hafızsınız o takdirde şu mutlaka düşünülmesi lazım biz çocuk merkezci yaşamamız lazım. Çocuğa tapınırcasına bir yaşantı değil. Çocukla böyle işte e, asalakça bir ilişki değil. Ama çocuğumuzu yetiştirir şekilde yaşamamız lazım. Eğer kendimizin azıcık bir rahat nefes alma için düşüncesi olur ise o takdirde yine bir şeyler yanlış gidebilir. Şimdi bunları böyle bir kenara koyalım. Bir taraftan da canınızı sıktım kusura bakmayın ama şunları söylemek için ben bunları söyledim size. Şimdi çocuğunuz üç buçuk ise. Bu çocuğunuzun artık bir kardeş vakti gelmiştir. Bu bir. Çünkü çocuk kendisi de söylüyor. Arkadaşlarıyla birlikte oynamak istiyor. Sosyalleşme ihtiyacı var. Çünkü Allah bu isteği koymuş. Çocuk 3-3,5 yaşına geldiğinde artık birileriyle oynamak, kavga yapmak, dövmek, dövülmek ister. Saçının yolunmasını ister. Ama evin içerisinde bir siz varsınız bir o var. Artık o çocuk bunalır. Dışarıya doğru kendisini atmak isteyebilir. Ama burada önemli olan şey şu. Dışarıya doğru çocuk kendisini attığında... Eve doğru gelebilecek evde de sevimli bir şeyler olması lazım. Dolayısıyla size tavsiyem şu olur. Olabilir çocuğunuzun sosyalleşmesi için kreşe verebilirsiniz. Ancak çocuğunuzu tekrardan evde bağlı tutabilmeniz için de evinizde bir takım değişiklikler, çocuğunuza kendinizi sevdirebilmek için bir takım değişiklikler, kardeş evin daha sosyal olabilmesi için değişiklikler de sergilemenizi ben tavsiye ederim size koparmamanızı tavsiye ederim çocuğunuzda olan bağınızı. Bilmem bunlar yeterli oldu mu? Ya hocam ikinci çocuk kitabınızda da okudum da Hı. o kadar zor geliyor ki bana. Hah, o noktada tüm annelerin şu andaki sözünü siz söylüyorsunuz. Yani yanlışlardan bir tanesi de o. Birinci çocuk sırtta çelik bir şey taşımak gibidir, yük taşımak gibidir, tek çocuk. Ama ikinci çocuk birinci çocuğun yükünü alır. İkinci çocuk birden daha kolaydır. Üçüncü çocuk ise ilk iki çocuktan daha kolaydır. Anneler işin zor tarafını üstleniyorlar tek çocuk kısmında. Ondan bunaldığı için aman hocam diyor ikinci çocuğu düşünemiyorum. Hayır ikinci çocuk zaten birinci çocuğunuzun yardımcısı olacak. Yani çocuk siz mutfağa gidiyorsunuz peşinizde dışarı çıkıyorsunuz peşinizde hiç bırakmıyor. Ama ikinci çocuk dünyaya geldiğinde ikinci çocuk artık birinci çocuğunuzun oyun arkadaşı olacak sizi bıraktıracak. Yoksa bir ömür boyunca bu yükü nasıl taşıyacaksınız? Evet, ben teşekkür ediyorum size. Hattımızda bir dinleyicimiz daha var. Ona merhaba diyelim. Efendim merhaba. Merhaba efendim, iyi günler. İyi günler. Öncelikle programımız için çok teşekkür ediyorum. Ben de iki çocuk annesiyim. İki tane oğlum var. İkincisi 18 yaşında. ikincisi 15 yaşında. Ve ben çocuk yetiştirmekte birçok hatalar yaptığımı... Biliyorum. Şu anda daha çok farkında vardım. Ama o büyük oğlum için ya da küçük oğlum için her şey geç mi? Çok mu geç kaldım acaba? Bir şeyler düzeltebilmek için hmm. şeyler yapabilir miyim? Tamam. tamam. Sizin de sorunuza cevap vermeye çalışayım. Eğer dinlemede kalırsanız. Küç bir de şunu soracaktım. Küçük çocuğumda aşırı bir vurdum duymazlık var. Benim için çok önemli olan şeyler. Onun için çok lakayt davranıyor. Yani sonuçta yapıyor ama mesela dinamaz Sonuçta saniyeye son dakikaya bırakıyor o kadar üzülüyorum o kadar yıpranıyorum ki yani yapmasa diyeceğim ki yapmıyor ama yapıyor beni çok yıpratarak çok üzerek ve bundan da zevk alıyor Siz... bazı şeyleri önemliliğini önemini anlatamıyorum ne yapacağım bilemiyorum bu de derste de aynı devam ediyor tamam ee, şimdi e, dinlemede kalın ben nerede tık tıkanıklık olmuş o nasıl açılacak size yardımcı olmaya çalışayım Oldu, teşekkür ben teşekkür ederim, ederim. Kıskanlıktalar onu da söyleyin. Kıskanlıktalar. Peki. Efendim kaldığımız yerden devam ederken bu son dinleyicimizin sorusuyla birlikte bir birleştirmeye çalışalım. Şimdi bir dedik çocuğa bir kural öğretilirken anne şu andaki e, sorununu e, sorunundan yola çıkarak namazdan bahsetti çünkü namaz kılmasını istiyorum 15 ve 18 yaşındaki çocuklarımın ama beni sinir ediyorlar namaz kılma konusunda diyor. Şimdi biz yemekte örnek vermiştik. Eller yıkanarak yemeğe gelme kural olarak öğretiyoruz. Şimdi çocuk bilme safhasını bu anne izah etmiştir. Oğlum namaz kıl iyi olur işte namaz şöyle kılınır diye birinci safhaya atlatmış. İkinci safhaya geldiğimizde anlayabilme safhasına geldiğinde çocuklar 15 ve 18 yaşındaysa zaten çocuklar anlayabiliyordur namazın ne olduğunu, dinle alakalı olduğunu, cennet cehennem kavramlarını... Müslümanlık kavramlarını, namazın insana kazandırdığı şeyleri anlayabiliyordur. Yani ikinci safha da anne tarafından da veya çocukların yaş itibariyle sosyal çevre tarafından da çocuğa verilmiştir. İkinci anlayabilmek. Üçüncüsü ise kabullenebilmek demiştik reklamlardan önce. Kabullenebilmek. Yani çocuğun o anlatılan şeyin vicdan kapılarından içeriye girip, içine sindirebilmesi yani hissedebilmesi hissedebilmesi eğer bir çocuk kendisine verilen öğretilen kuralları hissedemiyor ise içinde hissedemiyor ise kabullenemiyor ise ikinci noktada tıkanmıştır üçüncü noktaya doğru yani adım atamaz eğer bir kural kabullenilememiş ise yani hissedilerek ona cevap verilememiş ise o kural uygulanamaz. Şimdi bu annenin hem sorusuna cevap vermiş olalım hem de bu örnekten yola çıkarak. Çocuk bildi namaz kısmını. Anlayabildi ama kabullenebilme kısmında zorluk çektiğini annesi söylüyor. Zorla diyor yaptırıyorum. O da e, suratını asarak kalkıyor namaz kılıyor. Kabullenemiyor. Namaz kılmayı. Şimdi o, o takdirde buradaki e, tıkanıklığı iyice analiz etmemiz, mercek altına alabilmemiz lazım. Şimdiye kadar ki yaptığımız programlarda aslında onlardan e, örnekler vermeye çalışmıştım. Bir çocuğun bir kuralı kabullenebilmesi, önce anneyi kabullenebilmesine bağlıdır. Anne eğer o çocukluk yıllarında, çocukluğun ilk yıllarında, kendisini çocuğuna kabul ettirmiş ise, aman hocam rica ederim ne demek yani çocuklar bizi kabul etmiyor mu? Evet, evet. Çocuklardan anne babaya olan yönelik duygusal bağ otomatik değildir. Doğuştan değildir. Anne babanın çocuğa olan muhabbeti ve kabullenebilmesi, Allah tarafından anne babanın içerisine yerleştirilmiş bir otomatik mekanizma ile olur. Her anne çocuğunu sever, Bununla övünmesine gerek yok çünkü bu kendisinin oluşturduğu bir şey değil hem de delice sever bu kendisinin ortaya koyduğu bir başarı değil Allah'ın o anne babanın içerisine koyduğu bir takım şeyler ile mekanizmalar ile çocuğa doğru akar anne baba ama maalesef çocuktan anne babaya doğru aynı mekanizma aynı sıcaklık ile gerçekleşmez. Yani anne babanın yanıldığı, anne babaların yanıldığı şey şudur ki, ben nasıl seviyor isem o da beni o kadar sevecek. Hayır, hayır, hayır hiç de öyle değil. Çocuk anne babayı kabullenebildiği ölçüde kurallarını da kabullenebilir. Bu bir. Anne babanın bir başka görevi de şudur ki, çocuklarına kendisini sevdirebilmesi lazım. Ben bakıyorum anne babalara, ...çocuklarına kendisini sevdirmemek için ellerinden gelen her şeyi sergiledikten sonra sergiliyorlar. Ben diyorum Allah Allah. Yani bu annenin kendine derdi nedir ki çocuğuna kendisini sevdirmemek için elinden gelen her şeyi sergiliyor? Hayır. Anne babanın en önemli görevlerinden bir tanesi de çocuğuna kendisini sevdirebilmesi lazımdır. İşte çocuğun bir kuralı kabullenebilmesi için... Bir takım daha maddeler var ama ben bu iki ana maddeden bahsedeyim. Çünkü burada takılıyor birçok anne baba. Çocuğun anne babayı kabul etmesi ölçüsünde ve anlayabilmesi ve bilebilmesi ölçüsünde çocuk o kuralları kabullenir. Hisseder ve hissettiği şeyi de hayatının bir parçası olarak yaşamına sunar. Kendi kişi... Sevdiği bir kişi tarafından eğer bir takım kurallar öne sürülmüş ise, konulmuş ise onları yerine getirir. Allah'ı sevdiğinden dolayı kişi secdeye kapanır, hıçkırıklara bürünür. Neden? Çünkü sevdiği kişinin bir emri var. Yere yat, alnını yüzünü toprağa sür, işte secdeye gel diyor bir bakıyorsunuz ki insanlar sevdiğinden dolayı çırpınarak, yerin e, toprağın üstünde namaz kılıyorlar yerde namaz kılıyorlar dışarıdan baktığınız zaman dersiniz ki ya bu adam niye yerlerde yatıyor böyle ama o sevdiğinin karşısında secdeye doğru rıza ile gidiyor neden? sevebilmesi kuralı uygulayabilmesine bağlıdır kim bir kuralı uygulamıyor ise sevme noktasında da o kadar eksiği vardır anne babalar evet şimdi bu anneye de e, tavsiyemiz şu ki Özellikle çocuklar artık 15 ve 18 yaşına gelmiş. Anne lütfen şapkasını çıkarsın artık çocuklarına kendisini sevdirebilmesi için nefsinin kendisinin önüne koyduğu engelleri bir açsın. Geçen programda söyledim çocuklar artık 18 yaşına gelmiş artık onlar yetişkin birer insan. Yani bazı beceremediği, yanlış yaptığı şeyleri çocukların karşısında rahatlıkla konuşabilir. Onları suistimale sevk etmeden anlayışlı bir vaziyette. Oğlum ben bu işi beceremedim. Sizin iyi bir evlat olmanızı istedim. Onun için şunları yaptım, şunları yaptım ama bir türlü bunları beceremedim. Şimdi görüyorum ki sen namaz kılmayan bir çocuksun. Kardeşin şu hır hırçınlıklar içerisinde olan bir çocuk. Ben şaşırdım, kaldım. Ne olur bana yardım edin. Diyerek çocukların içerisindeki o vicdan hissini kıpırdatmanın ilk adımını atması lazım anne. Yani zorla kaldırıyorum. Kaldırıyorum gidiyor yine sorkana sorkana namaz kılmaya çalışıyor. Sinirli sinirli namaz kılmaya çalışıyor. Olmaz ki. Zorlamayla insan adam olmaz ki. Evet. Bu dinleyicimizin sorusuna da bu şekilde cevap vermiş olduk. Bu arada SMS'lere ben hemen bakmak istiyorum. 3077'ye Burç FM yazıp mesajınızı gönderebilirsiniz. Şimdi bakıyorum. Hocam 3 yaşında oğluma kuralları nasıl anlat, anlatırım örnek verir misiniz? Tüm bunları anlatmaya çalışıyorum şu anda genel olarak anlatmaya çalışıyorum kurallar kısmını daha sonra da yaşlara göre birazcık daha detaylandırmaya çalışacağım işte bilmek anlayabilmek kabullenebilmek ekseni etrafında bir şeyler paylaştım şu anda o sorunun cevabını vermiş olduk bir başka dinleyicimiz şu mesajı göndermiş selamun aleyküm hocam ben İstanbul'dan yazıyorum demiş ismini söylemiş Hocam dört buçuk yaşındaki oğlum evde iken çişini altına yapıyor ama beraber dışarıdayken e, söylüyor. Dışarıdayken söylüyor, evde iken altına yapıyor. Evde kendisini daha rahat hissettiği için muhtemel ki evde yapıyor. Dışarıda e, e, tuvaletini eğer e, altına yaptığı sırada, kendisinde oluşacak baskıları hesaba kattığı için birdenbire orada rahatsız oluyor gidiyor bu yanlış bir şey değil aslında yanlış şu var yani çocuk demek ki kas yapısı ve o psikolojisi hazır vaziyette tuvalet alışkanlığı için hazır vaziyette evde de çocuğu e, Tuvalet konusunda birazcık daha bilinçlendirmeye çalışmak lazım yani bu ciddi bir problem değil çocuk çünkü tuvaletini tutabiliyor eğer başka da bir problemler yoksa 4,5 yaşta yani belki ileri yaş gibi görünebilir ama yine de kabullenilebilecek bir yaştır çocuklar 2 yaşından itibaren tuvalet alışkanlığına başlıyor 2,5 yaş geçmiş çok geçmiş gibi düşünmemek lazım ee, okuduğum kadarıyla burada ciddi bir problem görmüyorum. Efendim bir sonraki soruda oğlum 28 aylık eşimden ayrılmayı düşünüyorum. Kendisi alkol bağımlısı oğlum üzerindeki etkisi ne olur? Yani en kötü baba bile en kötü baba bile babasızlık noktasında çocuğa e, daha az zararlıdır. Yani babasızlık mı yoksa en kötü baba mı? E, babasızlık e, daha zararlı. Neden? Çünkü siz ayrılmış olsanız da Çocuk yine baba diye babasına sahip çıkar. Yani ben parçalanmış ailenin, ailelerin çocuklarına bakıyorum. Tamam eşler birbirleriyle anlaşamıyorlar. Birbirlerini neredeyse e, gördüklerinde e, bütün negatif duyguları e, harekete geçiyor. Ama çocuk için öyle değil ki. Çocuk için baba da baba, anne de anne. E, alkolik bir işte babası var ondan dolayı ayrılıyorum alkol bağımlısı. Bence kaçış değil. Tedavi noktasında destek olmak lazım. Yani eğer tabi alkolik birisinin tedavisi de oldukça ciddi bir sorun. Yani çünkü kişinin kendisinin problemini kavrayabilmesi lazım. Ondan sonra kabullenebilmesi lazım. itiraf edebilmesi lazım. Bu ciddi bir psikolojik süreç aynı zamanda. Ama ben derim ki yani keşke bu çileyi çekmeye razı olsanız da çocuğunuz için ve eşiniz için keşke çocuğunuzu parçalanmış bir ailenin çocuğu yapmasanız ve siz de eğer bir gün o ailenin tekrardan kurtuluşa ve güzelliğe bürünmüş olmasının inşallah ileride keyfini yaşamış olsanız. Şöyle düşünün, şu düşünceyi sizin kendi gelininiz taşıyor olmuş olsaydı, oğlunuzun işte eşi, oğlunuz alkol kullandığı için çocuğuyla birlikte al, alıp gitmeyi düşünüyor olsaydı e ne düşünürdünüz? Çocuğun üzerinde tesiri olur. 28 aylık. Çocuk şu anda çok ciddi hissetmez çocuk onu söyleyeyim de yani 2 yaşında azıcık geçmiş çocuk babasının yokluğunu şu anda çok fazla hissetmez ama ne zaman hissetmeye başlar? İşte sosyalleşmenin o içeriye çocuğu içinde hissetmeye başladığı 3 yaşında 4 yaşında 5 yaşında işte okula gider herkesin babası var benimki niye annemden ayrı o dönemde hissetmeye başlar bir de erkek çocuğu. Oğlum diyor. Evet erkek çocuğu. Erkek çocuğu bir rol model, bir baba figürünün yokluğu da ona oldukça zarar verebilir. Babasızlık zarar verebilir. Bir de şu var. Bazen alkolik bir baba. Tamam anne diyor ki dindar bir anne ve alkolik bir baba düşünelim. Benim çocuğuma yanlış örnek oluyor diye baktığında bazen de tam tersi bir şey oluyor. Çocuk diyor ki. Lanet olsun diyor yani şu alkolün bizim ailemize yaşattırdığı şeyden diyor lanet olsun diyor ve çocuk babasının o kötü davranışlarını negatif halini göre göre kendisi iyiye doğru gidiyor. Yani bunun tam tersi de olabilir onu da söyleyeceğim yani her zaman kötü davranış veya kötü bir rol model olmuş olmak çocukta aynı şekilde karşılık bulmuyor çocuk vicdan hissiyle bazen ters tepiyor. Bu tam tersinde de öyle oluyor. Baba bir bakıyorsunuz ki imam, çok kıymetli, dindar, böyle her şeyiyle dört dörtlük ama çocukta nefret hissi oluşturmuş ve bir bakıyorsunuz imam bir babanın alkolik bir çocuğu oluyor. Aynı şey, değişen bir şey yok. Aynı şekilde karşılık bulunmuyor. Efendim bir sonraki mesaja bakmaya çalışayım. 14 aylık bir oğlum var, başka bir eve oturmaya gittiğimizde oğlum... Ee... Oturmaya gittiğimizde oğlum hiç durmadan devamlı bir oraya bir buraya koşuyor karıştırmak istiyor şş, e, sehpayı boşaltıp dökmek istiyor diyor ben böyle çocukları çok seviyordum ne olur böylesi çocuklara engel olmayın aman hocam komşularda rezil oluyoruz yahu rezil olmayacak komşuluklar kurun o zaman çocuğunuzdan utanılacak komşularla ne işiniz var sizin ben size Son 4 dakika kaldı geri kalan mesajlarımızı yarın cevaplandırmaya çalışacağım size Ağustos böceğinin hikayesini anlatayım 14 aylık bir oğlum var diyor anne komşulara gittiğimizde sağa solu karıştırıyor koşuyor bir sağa bir sola diye Ağustos böceğini bilirsiniz hani Lafonte'nin masalında da geçiyor karıncanın hikayesi karınca çok çalışkanmış da Ağustos böceği hep saz çalar kenarlarda oyunlar oynarmış karınca da buna sinir olurmuş hatırladınız değil mi? Halbuki Ağustos böceğine bir baktığınızda, Ağustos böceği tam 17 yıl larva içerisinde toprağın altında bekler dünyaya gelebilmek için. Değerli dinleyiciler, 17 yıl toprağın altında bir larva şeklinde beklerler, daha sonra 17 yıl sonra toprağın üstüne çıkarlar. Ve ne kadarlık ömürleri vardır Ağustos böceğinin? 1 Ağustos ayı kadar, 1 ay sadece dünyada kalırlar, 17 yılını toprağın altında larva olarak geçirirler, yumurta olarak geçirirler, o ilk canlı olarak geçirirler. Şimdi Ağustos böceği 1 ay dünyaya geldiğinde ne var ki yani saz çalıp oynasa ne var ki, ne olur ki yani? Bir aylık dünya hayatında niye sinir ediyor ki o bizi saz çalıyor oynuyor diye sadece Ağustos kadar ömrü var. 17 yılı karanlık o mahzenin içerisinde geçirmiş. Ağustos böcerin hayatını okumanızı tavsiye ederim. Eğer biz de çocuklarımıza yahu İki senelik bir çocuklukları var bir senelik bebeklikleri var iki senelik çocuklukları var üç senelik çocuklukları var ondan sonra zaten biz kural öğreteceğiz şunu yaptıracağız bunu yaptıracağız diye cenderelerin içerisinde kutucukların içerisinde sıkıştırılmış bir çocuk karşımıza alıyoruz. Ne var ki bir taraflara koşsa Ağustos böceği gibi bir aylık o Ağustos ayındaki bir aylık hayatındaki gibi saz çalsa oynasa koşsa zıplasa ne var ki? Şu anda koşun desem annelere hadi koşun zıplayın bakayım gittiğiniz komşuluklarda bir, kere, bir tane anne zıplayabilir mi koşabilir mi? Bitti Ağustos böceğinin hayatı bitti çocukluk döneminiz bitti koştunuz koştunuz koşamadınız bitti o çocukluğu bir daha yaşayamazsınız. Ne var ki koşsa çocuğunuz ne var ki zıplasa doya doya o duygularını yaşasa ne var ki niye utanacağız ki? utanacağımız komşuluklarla vaktimizi geçirmeyelim. Anlayış seviyesi yüksek, çocuk merkezci bir hayat. Ve insana insan olarak değer verip onu öyle kabul eden, süslenmiş püslenmiş evlerin içerisinde çocuğa yaşama alanı daraltılmış bir evdeyseniz, öyle bir komşudaysanız zarar görürsünüz. Zaman ne kadar çabuk ak akıp gitti. Saat 11.59'u gösteriyor ve...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 Bu programda cevaplanmasını istediğiniz sorularınızı Burç yazıp boşluk bırakarak 37 yaş gönderebilirsiniz. Çocuk diye geçmeyin. Her salı ve çarşamba Türkiye saatiyle 11'de radyonuz Burç Efendi.